Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu anâ Resulullah. Soru soruldu. Allah kullarının doğum ve ölüm günlerini belirledi mi? Ve öyleyse bu tarihleri sabit mi, değişir mi diye. Rabbimiz Enam Suresi 59. ayette şöyle buyurmaktadır. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak Allah bilir.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 nereye varacağını ve ne zaman öleceğini elbette bilmektedir. Yaratıcının bilmemesi diye bir şey söz konusu olmaz. Allah Azze ve Celle evveli ve ahiri bildiği için yazmıştır. Ama biz yapacaklarımızı o yazdığı için yapmıyoruz. Aksi halde imtihanın bir anlamı olmaz ve herkes ne yapayım? Allah benim hakkımda bu kaderi yazmış diyerek yaptıklarına mazeret bulabilir. Allahü Teala İnsanın ne zaman doğacağını ve ne zaman öleceğini ve ezeli ve kuşatıcı ilmiyle kesin olarak bildiği için ömrün uzaması ya da kısalması mümkün değildir. Dua ile değişerek ileri bir zamana ertelendiği sanılan ecel aslında Allah tarafından kesin şekilde belirlenmiş olan eceldir. Kişinin yapacağı iyilikten dolayı ömrünün uzaması da Yine kaderinin bir parçasıdır. Yaşarken o iyiliği yaptığında kaderinde bir değişiklik olması söz konusu değildir. Zaten Allah o kişinin o iyiliği yapacağını bilir ve kaderinde de var olan o iyiliği yapmasının mükafatı olarak ömrü uzatılmış şekilde kaderinde yazılıdır. Rabbimiz Nahl suresi 61. ayette şöyle buyuruyor. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler ne de bir an öne geçebilirler. O halde Allah indindeki ilim yani kader kesinlikle değişmez. Leyf-i ne yazılmışsa mutlaka o olur.